1345 numaralı konu, İmran bin Husayn'ın tavsiyesi, Kur'an indi, Resulullah sünnetlerini açıkladı ve bize tabi olunuz, Allah'a yemin ederim ki, eğer bizi dinlemezseniz şaşkınlığa düşersiniz, buyurdu.